Sevgili dostlar, Yaşam Tadında Kısa Hikayeler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Habib Baba kıssasından bahsetmek istiyorum. 4. Murat devrinin gizli, kimsenin bilmediği Allah dostlarındandır Habib Baba. Yaşlıdır, fakirdir, gariptir fakat Rabbinin katında alemlere denk bir değerin sahibidir. Yaşlı Habib Baba, uzun bir kervan yolculuğunun sonunda İstanbul'a gelmiştir. Yolculuğunun tozunu, yorgunluğunu atmak için bir hamama gider. Niyeti şöyle: iyice bir keselenip paklanmak, bedenini de ruhuna denk kılmaktır. Fakat hamamcı Habib Babayı içeri sokmak istemez ve bugün der. Sultan Murat'ın vezirleri hamamı kapattılar, dışarıdan müşteri alamıyoruz. Habib Baba buna çok üzülür, rica minnet eder, yalvarır. Ne olursun, kimseye varlığımı belli etmem, aceleyle yıkanır çıkarım. Bu tozlu bedenle Rabbime ibadet ederken utanıyorum der, bin bir dil döker. Hamamcı ehli insaftır, dayanamaz ve kabul eder. Hamamın en sonundaki odayı göstererek Baba Şu odada hızla yıkanıp çık Parada istemem Yeter ki vezirler senin farkına varmasınlar Habib baba Sevinerek kendine gösterilen yere girer Yıkanmaya başlar Bu arada Hamamcının karşısında Yeni bir müşteri bilir Boylu poslu Genç Yakışıklı biridir Onun da görünümü Fakirdir Ama sadece görünümü. İkinci müşteri kılık değiştirmiş dördüncü murattır. O gün vezirlerinin topluca hamam alemi yapacaklarından haberdar olan padişah merak etmiş hele bir bakalım demiştir. Bizim vezirler hamamda benden uzakta kendi başlarına ne yaparlar nasıl eğlenirler ve bu merak padişahı teptili kıyafet ettirerek hamama getirmiştir. Az önce yaşananlar, bir kez daha tekrarlanır. Hamamcı Vezirler der Almak istemez Padişah ise Ne olursa olsun der Bastırır ve Padişah galip gelir Habib babanın Yıkanmakta olduğu odayı göstererek Genç padişahın kulağına fısıldar Şu odada Bir ihtiyar yıkanıyor Sen de sar peştemalı beline Gir yanına Beraber Sessizce yıkanın Bir an evvel çıkın ve ekler ''Aman ha, vezirler varlığınızı bilmesin!'' Sonra dördüncü Murat da Habib babanın yanına süzülür. Beraber sessizce yıkanmaya başlarlar. Bu arada hamamın büyük salondan gelen tev, dümelek, şarkı ve türkü sesleri ortalığı çınlatmaktadır. Habib babanın gözü genç hamam arkadaşının sırtına takılır. Biraz kirlenmiş gibi gelir ona. Karşısındakini de kendi gibi fakir bir delikanlı zanneden Habib Baba, yumuşak bir sesle konuşur. Evladım der, sırtını, müsaade edersen bir kesiliği vereyim. Padişah aldığı bu teklif karşısında şaşkınlaşır ve çok memnun olur. Memnun olur çünkü ömründe ilk defa biri ona, padişah olduğunu bilmeden sırf bir insan olarak Karşılık beklemek sizin bir iyilik yapmayı teklif etmektedir. Memnuniyetle Habib Baba'nın önünde diz çökerken, buyur Baba der. Ellerin dert görmesin. Bu arada içerideki alemin sesleri hamamı çınlatmaya devam etmektedir. Habib Baba dördüncü Murad'ın sırtını bir güzel keseler. Fakat Padişah kuru bir teşekkürle yetinmek istemez. Ne de olsa insandır. Ve o da her insan gibi kendine yapılan iyiliklerin kölesidir. Baba der, gel ben de senin sırtını keseyim. Ödeşmiş olalım. Habib baba teklifin kimden geldiğinden habersiz, tebessümle olur evlat deyip sultanın önünde diz çöker. Bu arada Sultan Murat kese yaparken bir yandan da Habib babayı yoklar. Ağzını arar. Baba der, görüyor musun şu dünyayı, Sultan Murad'a vezir olmak varmış. Bak adamlar içeride tef, dümbelek, hamamı inletiyorlar. Sen ve bense burada iki hırsız gibi. Habib Baba Sultan Murad'ın cümlesini tamamlamasına fırsat bile bırakmaz. Kendi hükmünü söyler. Sultan Murad'ın Habib Baba'dan duydukları ağzı açık bırakıp kesiyi elden düşürttüren cinstendir. "Bir evladım der Habib Baba. Sultan Murad dediğin kimdir ki? Sen asıl alemlerin sultanına kendini sevdirmeye bak. O seni sevince sırtını bile Sultan Murad'a kesil ettirir." Sevgili dostlar, kıssamızı dinlediniz. İşte bizim vedut olan, sevilmeye tek layık olan Allah'ımız budur. İnanın ki o derviş babadan farkımız yok hiçbirimizin. Allah katında aynı da yerdeyiz. Çünkü Allah mazlum ile birliktedir. Ve en güzeli de mazlum ile Allah arasında perde yoktur. Hepimiz bu dünyada mazlumuz. Zengin fakir fark etmez. Allah'tan, o güzel dosttan, sevgiliden uzak olduğumuz için mazlumuz. Ona kavuşana kadar mazlumuz. Ne diyor peygamber efendimiz? Mazlumun bedduasını almaktan kork. Zira Allah'la bu beddua arasında perde mevcut değildir. Bu yüzden hakkın mı alındı bırak onlar senden korsun. Ama sen yine de beddua etme. Onun yerine dua et. Kendine hayır olanı iste. Ailen için hayır olanı iste. Akrabaların için hayır olanı iste. İste ki Allah kalbine hayır dileyenleri getirsin. Gönlü güzel olanları karşına çıkarsın. Kişi dengini taşıdığı enerjide olanı hayatına çeker. Biz güzel düşünürsek, güzel bakarsak. İnşallah Allah da güzel niyetle seni Allah'a dost eder. İçinde kin varken Allah'a ulaşamaz, huzuru bulamazsın. Allah için kinini bırak, senden akıp gitsin ki yerine ilahi aşk gelsin. Bir başka hikayemizde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.